Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hiç gelmeseydiniz abi Hiç gelmeseydiniz yani Burada sabahtan beri bekliyorsun. Valla doğru söylüyor Hiç gelmeseydiniz derken kimle bekliyorsunuz Doğru abi Hiç gelmeseydiniz ya Dinleyicilerle bir bütün olduk Arıyorlar arıyorlar. Ege Bey nerede bu arkadaşlar Top Quality Best Choice ödülünü evet abi yani Ben de konuştum dinleyicilerimize. Hatta şey dedi bir dinleyicimiz. Çok teşekkür ederim kendisine anlayışlar. Tabii ki siz de haklısınız. Hem A stüdyosunda hem B stüdyosunda aynı anda olamazsınız ki dedi. Ama yani radyoculukta Bana hiç... Bana dedi yani siz, siz neredesiniz <gülüyor> abi ya? Ee, yani biz ödüldeyiz diye söyledik abi. Top Quality Best Choice ödülü. Hepimize hayırlı olsun e, dinleyicilerimize de hayırlı olsun. Bence onların da büyük emeği var Tap Quality Best Choice ödülünün bugünlere gelmesinde. Bugün print out aldıracağız ödülü. Evet, için. bugün print out aldıracağız. Photoshop tasarladı ödülü. Ona asalım abi. Evet. Hoş geldiniz sevgili Hoş dinleyiciler. Nasıl, Çok özür dileriz. Nasılsınız? Ne yaptınız? Vallahi trafik. Zorlu trafik yüzünden <gülüyor> hakikaten de e, Daha biraz da geç trafik... çıkmanın da etkisini. Yok, onda değil. Tamamen senden kaynaklı. Benden mi kaynaklı? Tamamen sen... Nasıl Doğru... benden kaynaklı? Yine bu olay da benim başıma battı biraz sonra. Ben, ben onu hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oktay ne güzel hisset. Ben onu hissediyorum. <gülüyor> Yine benim başıma patlayacak bu olaydı. Niye yani. bu adam şey oldu da onu alırken trafiğin içine bir anda seni kapana düşürmediler mi? Resmen kapana düşürdüler de O beni kapana düşüren ee, şeyler. Marjinal gruplar Fahir. Geziciler diyeyim ben ona. Hı. Onlar aynı zamanda senin de radyoda, radyo anahtarını kaybettirdiler sana. Evet bende böylece. Tam bir komple yani. O zaman bana hem, uygulanmış. Hem komple hem kapanı düşürme varsa buna isterseniz kopak kabaana diyeyim. Uhu! kadar gitse böyle gıkımı çıkarmam vay. Çünkü altlı yetili çok iyi öter mi. Ege ama ben lezzetli yapamadım tam olarak. Kusura bakma. Çarşamba günü. Dur. Çarşamba son son sözün Çarşamba olmasın ki bugün Perşembe. <gülüyor> Ay Çarşamba günleri bir e, uykucu uykunun yoğun olduğu gün olarak araştırma sonucu evet, ortaya onun çıktı. Onun etkisi bugüne yansımıştır onun, yani? Onun çarşamba uyumuşsuz, Perşembe uykakanlıs, yani onun devamında i̇ş zaten yerinde, geç kalınmamızın sebebi bu. İş yerinde masasında her gün. E, 40, 48 dakika kadar kestiren insanlar varmış çarşamba günü. 40-48 ne tür rakamlardan bahsediyorsun Oktay? Bilal, herkesin masası mı var? Bak şurada biz uyuyakalacak olsak bir masamız bile yok. Başını, eskiden mikrofonlar süngerliyken bazen başımı yaslardım. Aman ne, ne tatlı oluyordu, Niye bu oluyordu. Fahir'in şeyi var şimdi, artık illa stüdyoya girmezsen failin koltuğu var arkada. Doğru, çok hmm. güzel yatış koltuğu. Sevgili sizin de eğer bir gün kalacak yeriniz olmazsa radyomuzdan rica olun. Buyurun gelin. Evet. Tabii sadece erkek veya sadece kadın olarak gelin. Çok aynı anda olmaz. Radyoda evet. da aynı çatal. Zaten radyodaki uygulamanın başlaması da hepimizin hoşuna gitti. Yani ee, kız erkekli yayın yapılıyordu. Şimdi ayrıldılar ayrıldı Kızıl erkekli yayın yapılmıyor. O da hepimizi rahatlattı. Yani e, ne yapıyoruz? Uyuyoruz mu? Uyuyoruz mu derken senin haberin yok. Kancayı atayım dedim de çok zayıf bir kanca oldu. 10 ila 48 dakika uyuyormuş ya insanlar resmen. Resmen, Vah, resmen uyuyor adam demiş. İş bir şeyde be. Bir şeyde evet, ofis seviyorum koyup, ya seviyorum ne yapayım Bunu A'dan Z'ye full ya konuşuruz. İşte bu şey ofisler el alır lazım. yani bu konuyu. Eski mı? tip ofisler de uyunuyordu. Bence şimdi mı? yeni böyle açık ofisi sırf bundan yaptılar yoksa insan niye açık ofis istesin? Her şey birbirine karışıyor. Orada adam bakınca açık kapı kapı çok tehlikeli. Kapı eskiden, kapı dolaşıp şey yapamıyor ama. Yani eskiden Kontrol olsa edemiyor. tamam şey yapamazsın ama yeni sistemde açık ofis sisteminde birisi uyumaya başladı mı uyku uykunun mayasıdır Bütün, sirayet eder. Bütün op, ofis doğru. uyuyakalır Bütün Vallahi ofis şey. ocak ya, açıksa mahvol, o o şirket yanar. O açık ofis. Yanar ne? o şirket Oktay. Gıybet bitsin diye yaptılar ya. Böyle açık, de açık gıybet. Dejener olmuş bir işin aslında. Gıybeti millet şey üstünden yapıyor, e, WhatsApp kapalı, üstünden yapıyor. Ardından yapılıyor ama Hayır. onlar kayıtta giriyor WhatsApp'takiler. Sil siler. Yok, silmiyor. Emiş Sizin diye bir teknoloji var abi. Sildikten ha, sonra. evrene mesaj olarak sabit kalıyor yani. Nasıl bizim seslerimizi evrende? telefonda kalıyor. tekrar emiş diye şey var ya. Emiş hacı. Hı hı. Emish o ha, yazılanları ha. gerisin geriye getirebiliyorsun diye biliyorum. Onu emdirtebiliyorsun. Ne ilişkiler çıktı ortaya öyle? O iyi olmuş. İyi olmuş. İlişkiliyince öyle kızla erkekli değil. Bir yani. tane yavan şarkı vardı benim aklıma ona takıldı o yüzden hiç sohbetlerinize giremiyorum ya. Açal da kurtulalım ya. Copacabana şarkısını kim Copa söylüyordu? Copacabana. Örneğimiz dolar. Sinanemiz jo Joker. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en yavaş şarkı ama bu sabah o kadar güzel gider ki. <gülüyor> Hatırladık şarkıyı. <gülüyor> Aynısını yapmış olsak yetmez mi sana? Kim? dinleyicilerimiz var Ya bin kişi de söylüyordur da bir kişi söylese bize bir kişi, Esas orijinalini ya. kim söylüyor? E, şarkı ismi diye bir bölüm var ya bizim şeyimiz. Oraya yaz. Bir ya, ya, de kopa. kopa mı yazacağım? Kabana mı yazacağım? Kabana nasıl yazılıyor? Kale mi yazılıyor? Şimdi onlar böyle latin Kaban gibi yazılıyor, gibi yazılıyor ama... Gaban gibi yani. Çocuk diye yazayım <gülüyor> istersen. Kopa. Kopa Gabana. Bulamadım. Yaz. Ya. Yok mu? Bulamadı. Bu Rı şeyden... Atamadı derinlerine inmem gerekiyor. Bana mi? bir ipucu verirlerse Twitter üstünden kopa kapanıcılar Valla o var ya bizde bir de. Yok ya. Tabi. Olmaz Olmaz ya. var tabii. Ondan sonra. bizde yok yok ya. Yok yok. Fire Fa by mu başladı? Bilmem başladı gerek mı? Gerek eskilerden espriler. Gerek hem soru hem cevap yöntemini uygulama. Ya yani şeyse ben direkt sana soracağım bundan sonra yani. Selcanım ben sana hemen şey yapacaktım ya. E, Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Murat Yıldırım e, Devletten şiddetli üren kadınlara tavsiyeler adlı şeyini çıkardı Hemen dedi e, bu tavsiyelerimizi uyarsanız dedi daha az zarar görsünüz Ne tür tavsiyeler diye hemen sordular e, Mesela tartışıyorsunuz eşinizle tartışma sırasında daha güvenli bir yere doğru yönelebilirsiniz Tartıştığınız yer banyo, mutfak ve silahlı aletlerin ve çıkışı olmayan bir yer olmamasına dikkat edin dedi Mutfaktan dedi, uzak durun dedi Neden ama Bıçak var orada dedi çünkü Böylece devlette de şiddete karşı kadını korurken bir adım daha atılmış oldu. Ne kadar oldu. Ee, tavsiyeler şu devletimiz olmasa bir şey de diyebilirim. Ve dedi bir tane şifre kelime belirleyip bunu arkadaşlarınıza söyleyin mesela. Bir şifre kelime söyle gocuk. Dırk, mesela, mesela ben seni he, açtın gırk veya gocuk dedi. Ne oldu hemen bunun üzerine? Koşup geliyor musun sen? Yardım için işte. E, Polisi arası işte, arkadaşlar. Yani arkadaşlarınız gerekli yerlere haber versin. bu da size bir jest olsun dendi. Yani kocanızı ağzınızı burnunuzu kırarken siz pardon ben bir arkadaşım var bir börek tarifi alacağım mesela He. anlaşmada patates koyuyor musun diye bir şifre var. Şifre anlamadı. O şey karşı da arasına, de, aman koyu, kocası da koyu. yorulmuş olabilir vurmaktan. Ondan o sonra kurtarabilirsin. sen mutfağa geçme burada dur. He Patates koyuyor muyduk diye şey yapacak. Ondan sonra tekrar sor. Orada şey var mı ya? Şifreye gerek var mı? Ağzını bu kral adam karşısında camdan çıkıp varsa da faydalı olmaz mı yani? Sen Samsun vali yardımcısından daha mı iyisin? Daha ya, mı iyi Ege? Ha? Yani ya, Otur. Tabii doğru ya vallahi ben şimdi kendim ya hangi Samsun vali yardımcısı hangi Adana valisiyle yarışabilirim yarışabilirsin bana. hiçbir şeyin yok ben asaletim abi, yok senin ya yarışamam. başbakan Tayyip Erdoğan Helsinki de biliyorsunuz evet Hı -hı. Ee, dün şeye gitti. Rovio'ya gitti Angry Rovivo. Ro Rovio değil mi Rovio muydu abi bin defa açıldı ha, bir oraya parmak e basıp oyunu geçiyorsun oradan Fatih projesi için düşünülen eğlenirken öğretme konusunda bilgi alırken iki tane soru sormuş. Eğit atıştan başka hiçbir şey öğrenemezsin Angry Birds'ten. Olur mu? Öğrenirsin. Ne? Psikolojik savaş. Psikolojik savaş. Belki yapı yani şey mimarlar da bir şey öğrenebilirler. E tabi orada bir sürü şey var ya yapı var. Gerçi o sağlam biraz, e, şeyli bir ne derler ona. Daş yapılar daha güzel daş duruyor Daş yapılar yani. daha iyi duruyor. Dahta az. Cam en zayıf. Ne sormuş olabilir olalım? Neyse ya o şeyleri geç. Ben de Hı -hı. sildim onu. Rovio abi Şeye gitmedi Rovio. mi? Kendi Crush'a gitmedi mi? <gülüyor> ne? Yok değil oraya gitmemiş. Orası da oranın değil mi? Kendi Crush. Kendi Crush nerenin? Kendi Crush'ı bilmiyorum ya. Ne güzel ya ben Süzey de öyle oyun, oyun gezeceğim valla. Yengir oyun, Börse'e gideceğim ondan sonra şey gideceğim. Esas benim başka bir hastalığım var da ona hiç şey yapmayayım. Bıraktım Hangi da işte şeyden daha eski dönemler. Uçak mı? Kale, kale kurmalı falan filan. Uçak Aa, yok ya. mı? Uçak füül. Füül. He, fül, fül. Aa, ben hasta ya. dolduruyorsun böyle. Tüp tüp tüp tüp tüp. şak şak şak şak. Oyun mu? <gülüyor> Bu kuşlar niye kızgın demiş? Başbakan Erdoğan 2 soru sormuş. Birincisi bu. Efendim <gülüyor> gezi demişler. Bu <gülüyor> <gülüyor> Birds diye bir şey yapılıyor. Ve muhafazakar değerlere ay aykırı şey çünkü orada oyunun başını Hatırlarsan Evet ve evet, aile geliyor. Ailenin evine giriyor. Ee eve, eve domuz çalıp gidiyor. Be, bak ben sana soruyorum. Eve domuz giriyor bu. tamamen Oysa hayat domuz Doğru. Aykırı yani. Hay canım domuz giremez. Kesinlikle reddediyorum. Rovio vallahi şu anda Angry Birds açtım ama. Bana Angry Birds'i açtırdın ya Rovio ve Lucasarts bir araya geldi. Canlı yes. yayında Angry Birds'ı rezil Ve şunu sormuş: Bu kuşlar niye kızgın? Devam ediyorum, dinle demiş. Çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkilemiyor mu? Hmm. Şimdi düşünsün Rovio. Ve kapatılacak. Ben bununla ilgili yasa çıkarım. Efendim biz <gülüyor> Finlandiya'dayız. Onun da yasasını buluruz. Onundan buluruz demiş. Onundan buluruz demiş. <gülüyor> tüvalet, Hemen Tapu Halit'in Best Choice ödülleri orada dağıtılmış. <gülüyor> Bacakları titremiş. Çıkarır mı lan? Hakikaten çıkarır mı diye <gülüyor> bak. Çıkarır oğlum? Öbür Çıkarım. de var ya kesin çıktı. Biri çıkmasına gerek yok. Başta Samsun Vali Yardımcısı mıydı demin? Hayır. Ha, biz o, bunları talimatlar yapan. Giderler kapatırlar valla rolüleri. Onlar onlar şey yaparlar Samsun'la bundan sonra yasak diye. Bu arada Barry Manilov. Bir dene bakayım. Beri Manilov tamam. Ve film anında Beri Manilov'la ilgili ben çok şakalar yapmıştım. Zeynep, Zeynep olma teşekkür da, Müzik toplantılarında. Ne bileyim ben yıllar sonra Beri Manilov, Beri Manilov, Beri diye dolaşacağım. Şey değil mi türküler söylemiştin değil mi sen Beri Manilov'la ilgili? Hı hı. Şakalar Copacabana? Yok Beri'nin daha güzel şarkıları var ama. Copacabana. Alacağım. Open Road'u söyleyen miydi Beri Manilov? Değil değil mi? O neydi? Bir şarkısı var. Ama senin dediğin başka ya aralarında onların he o geri Barlow muydu evet. doğru tamam hiç alakası yok. Yine de Mur var. O O dans sabahlar. O dans Güzelim şarkının nesini beğenmiyorsunuz ben onu anlamıyorum. Mutfaktan ne? koşa koşa getirmeler Kimi falan. Kimi kıydı ki? Ne bu? Kim bu kadın? En güzel sanatçı bu. En güzel sanatçı. Yani en be en güzel <gülüyor> yani Best quality top, top, top avas neydi ya? <gülüyor> top, <gülüyor> top choice. Top choice. Orasını ben de şey yapmış olabilirim. Top, top quality. quality olduğu kesin de. Top quality best choice. Best choice onun sonuna yakışıyor. <gülüyor> Valla bence de herkes bir gün böyle top quality best choice ödülünü, ödülünü hak ediyor. bir değil. ortamda. Alkollü olarak bisiklet kullananında vay haline. Ya zannediyorsunuz ki motorlu taşıt. Motorcycle, helikopter, uçak, gemi, hayır. hayır, hayır, hayır. Edirne'de polis ekipleri bisikletle gezen iki arkadaşa alkol muayenesi yaptı. Biri 1.70, diğeri 1.20 yani 120 ile 170 promil diyelim herkesin bildiği bir şekilde e, otomobil ehliyetlerine altı el koydu 700 lira da para cezası kesti. Otomobil ehliyetlerine mi? E, onu kusura bakma onu Otomobil tehliyetlerine niye hastanı. koyuyorsun ya? Başka ehliyet, bisiklet ehliyeti yok ki olsa ona da koyardık. <gülüyor> Sonuçta polisimizde <Vallahi>, söylenilecek <gülüyor> hiçbir şey yok. Ev sokakta demek ki, dolaşırken de. E. <gülüyor> yani sen kırmızıda ama arabam yok. Kırmızıda geçsen yayı olarak, senin B sınıf ehliyetine mi el koyuyorlar? Vallahi koyarlar ki Alkolü olarak geçiyorsam koyarlar. Aklınızda olsun ehliyetim yok diyeceksiniz <gülüyor> böyle 700 lira para cezasını her ödeyeceksiniz ha itiraz edildi mi edildi i̇tiraz sokakta üzerine, dolaş itiraz üzerine mahkeme ehliyetlerin geri alınması alam kararının yürütmesinin durdurulmasının talebinin beskualeti tap avarsı verdi <gülüyor> ondan sonra para cezası işte kaldıramadım onu kaldıramadım bence diye. hiç gerek yokmuş itiraz etmese falan ya. bu adam zaten bisiklette gitmiyor mu iki oraya, adamdan buraya? bahsiyoruz hangi oh. adamdan 120'lik mi 170'lik mi 170'lik olan zaten ha. her yere bisikletle öteki daha böyle bir şey de o zaten bisikletle gidiyor öyle bir şey yok yani bir kontrol e, yok bir şey yok. ya cüzdan içinde mi abi demiş. Abi insan bazen heves ediyor Aa, ya. gene belki sokağa sarhoş çıkar bu sefer yaya yakalandı hiç bunun sokağa çıkmaması lazım e anlıyorum yani. kadarıyla elbise kaptırdıktan sonra e e kaptırdım şimdi yürüyememdi çünkü yayalar da trafiğin bir parçası. Bu arada Leopar'ı öldüren... E... Evet o işler biraz karışık. Evet. Leopar'ın ayağında kurşun çıktı. Ondan sonra başka şeyler de var. Şimdi o, yaralı Le o kadar da yaralı Tabanca değilmiş. Tabanca kurşunu çıktı o kadar da yaralı değilmiş. Ya. Yani yara dediğimiz yara ya pek benzemiyormuş falan gibi hmm. durumlar da var. Evet e, zaten e, çobana da çobanlık belgesi olmadığı için e, ceza verilmiş. Hemen eyliyetine hazırlarmış. Hmm. Abi daha önce de olmuştu ya. Penguen mi öldürmüştü biri? Ne olmuştu bana Yok saldırdı ya. diye. Ne Öyle bir yerde ya. işte Siirt'te mi bir penguen çıkmıştı? Yok ya pelikan pelikan yemişlerdi. Pelikan. Pelikan, yemişlerdi. Pelikan'dır, Pelikan'dır. pelikan mıydı? Pelikanı yemiş yemişlerdi. Bana saldırdı diyor ama Bana saldırdı ben de onu yemişlerdi. yedim. O yüzden Efendim yedim yedim yirim demiş. Ben genel ehliyeti olan insana <gülüyor> güvenmiyorum abi. Abi. Ehliyeti olan abi. insanlardan bahsediyorum. Vallahi. kendim dahil. İnsan oğlu böyle pis. Pislikler. Pislikler. Evet bakalım başka. E... Evlilik yolundalarmış. Kimler? Kimler kimler? bak. Ersten Kaçır'la Mile Kunis. Mutluluklar diliyorum diyeceğimiz bir şey yok yani. O daha boşanmadı ki neyin evliliğinden bahsediyorsun? E, 150 milyon dolar servetin olursa onun paylaşmak için öyle 2 yıldır. İşte param mı çok derdin çok. 2 yıldır sürüyor boşanma şeyleri. Ne oldu Kendimle... boşanacağım diyor mu? Kim Demimur, kimden boşanıyor diyor? Demimurla. Demimur Bunlar evlendiler mi? Oh. Tabii Kaç yıldır boşanamıyor diyorum. Ben gayrimeşru olduklarını düşünüyorum. Sen de diyorsun gayrimeşruya karşı, karşı. Yani bir meşru vardır bir de gayrimeşru Aha. vardır diyorsun değil mi? Valla yok. Ne diyorsun ne mi diyorsun böyle mi diyorsun? Onu da bilemiyorum ben şimdi yaşam biçimimin gayrimeşru mu meşru mu olduğunu kim saptayacak bilmiyorum. Biz Devlet, yaşıyoruz Devlet barkı. İstatistik Enstitüsü. Ya yani ondan bir belge yazsın yaşamınız gayrimeşru. Başvuracaksın. Çekil ondan düzen sen, verin diyor. Yani ne var? Sadece bilmiyoruz. Yani sadece şey olarak verilmiyor. Mesela sen A sınıfı meşru, B sınıfı öyle gidiyor yani. Sınıf sınıf meşrular ve sınıf sınıf gayrimeşrular. Mesela bazısı var diyelim ki gayrimeşruya daha yeni girmiş. Yani mesela işte ne diyeyim işte yan komşusu işte farklı bir şeyden, etnik kökenden ve şeyden diye düşün. Mesela hı hı. o yeni girmiş onlar öyle bakıyor yani. onu düzenlemesini falan yapıyorlar yani. Bir de yani gayrimeşru bir yaşama. Sen şey yaptığın zaman ne? Meyle. Benim işim değil, ben karışmam dediğin zaman da suçu övmüş. Tabii, Suça, tabii suçu ölmüş oluyorsun. yapmış oluyorsun, destek vermiş oluyorsun. Sen ay ne, ay. çok zor günler ya. Hep, Vallahi hep yani şey hesapla zaman hep karıştırıyorsunuz Hep, hep karıştı. Şey, bunların hepsi kanunlarda falan yazıyor aslında. Ee, zenginler listesi açıklandı. Heh. oh Of be rahatlayalım be Oktay. Vallahi. Zenginler listesi ultra zenginler yanlış anlamayın. Ee, ultra zenginler listesi açıklandı. Yani bunu Şöyle da hep bakıyorum işte. Vergi falan yapıyor. Biraz daha böyle yani sıradan insana dokunan ultra zenginler yerine durumu iyi olanlar listesi olsa. Mesela borcu yok. Yani, yani evet yani geliri iyi. Yorga'nın uzunluğu belli ölçüde olanlar diyelim. 900 Türkün serveti bu ne ya? Yani listedeki 900 Türkün serveti bu yıl yüzde on buçuk büyüyerek 105 milyar dolara çıkmış. Ee, Zenginler Yine aynı tahmin edeceğiniz soyadındaki aileler. Değil mi? Zaten böyle 2000, 2013'te patladık biz diyen bir aile yoktur. Yani bildiğim var, şey var. Var. Vardı da belki var, biz var, bilmiyoruz. Yani Yeni var aile, var. aile var. 70 aile varmış işte. Hı -hı. Yani bu şeye giren de kaç kişilik onu anlayamadım. Ee, bu liste. Hani yüzü Türk olan bu liste kaç kişilik Kaç kişilik? kişilik? Amerika yine ilk sırada. En fazla ultra zengini olan ülke Amerika 65505 kişisiyle. Ee, ultra zengin dediğimizde nedir? Ee... ne kadar durumu var Oktay onu söyle ben yani belki zengindir de yani kendini ultra zengin zannediyorum 105 milyar dolar ortalama 105 milyar doları mı varsa mı? Hı hı. e bizde, bizde Polis de giremez ki bizim Biz ülkeden de giren yani. olmaz yani bizde daha o milyar Kaç? doları olan yok 105 milyar dolar ne diyor Oktay? toplamı olmasın onlar Yavrum bir bak evladım bir ben bak ben bir mı <gülüyor> evet, ya zamanında Best Choice Ödülleri ona göre listesi. İspanyol şimdi. milyarder bile 70 milyar dolar mı ne var? 30 vardı? milyon 30 milyon kişisel olarak 30 milyonun ser doları üzerinden varsa... bu listeye başvuruyorsun Tapkoaliti Best Choice ödülüne <gülüyor> aday olmak istiyorum diyorsun imzana atıyorsun. Eğer belgenin tam zaman kesin, kesin veriyorlar o zaman bir, bir buçuk yıl içinde listeye girme bir listeye hakkı. giriyorsun bir listeye girme <gülüyor> hakkı kazanıyorsun <gülüyor> tekrar o hakkıyla onun belgeseli <gülüyor> gidiyorsun imzalar atıyorsun üç kopya veriliyor bir tanesi sende kalmak suretiyle paralarını veriyorsun ve hala bütün bu işlemlerden sonra paran varsa listeye girme hakkın <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> Vallahi çok güzel oldu uzun uzun anlattın kafalarda soru işaretleri vardı Kalmadı. top quality best choice ödülüyor. nasıl başvurabiliriz diye <gülüyor> Bir şey soracağım bir şey soracağım belgelerin İngilizce olması şart mı? Yok hayır çünkü Be belge yeterli. İngilizce Top quality best choice bağıştırın İngilizce olsun gerisi Türkçe olabilir. çünkü İngilizce anlamaz bu Ay <gülüyor> Türkiye listede 900 ultra zenginle Avrupa'da Avrupa listesinde daha doğrusu o listenin içinde bir de Avrupa hmm. ülkeleri var 11. sırada 11 mi? Vallahi öyleymiş 2012 oranla yüzde sekiz buçuk artış artışta listede Eyvallah. sıramızı yükseltemedik galiba yani sayımızı çok az arttırmışız o servetleri arttırmış olabilirler ama en az bir bin ultra zengini olması lazım ülkemizin bence toplam mı? Tabi canım. 900, 30 kişiye bakar ya çıkar o Yani biraz toparlasınlar artık 900-900 kişi, 70, gitti gitti İşte bu hesaplar şey, Bu hesaplar <gülüyor> <kasat>. <gülüyor> Best choice'u <çocuklar gülüyor> edilmiş Bir <gülüyor> daha yaklaştırdı diyoruz <gülüyor> Herkese şanslar diliyoruz sevgili dinleyiciler <gülüyor> Türkiye için yapın bunu Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili severler, Espriler, şakalar karşınızda buyursunlar hmm. Düm, düm, düm, düm. Yeni insan oğlunun vücudunda yeni bir şey keşfedildi. Ne? Kemik mi? Neredeyse. Kemik bağ dokusu. Nereden bildin Fahir? Ne bileyim ya. Iki Nerede yüz... varmış kemik bağ dokusu? Yeni, tamam abi şurada. İnsanın yeni bir şey anca o olur gibi geldi. Tam şuranın var ya şurasını görüyor musunuz? Evet. Bunu hemen bak şu tarafında bak. Apış kemiği mi? Değil ya yok. Adı ee... ne? Dizde. Aferisus labercius diye bir şeydir büyük ihtimalle. Yeni bir kemik bağ dokusu keşfetti. Anterolateral adı verilen Heh, kemik şey. bağ dokusunun e, tam da dizde. Dur bakayım nerede? Ham da dizinde, dizde. Yani. Futbolcu ve basketbolcularda e, sık rastlanan ön çapraz kemik bağ dokusu yırtılma sorunla önemli bir rol oynadığını belirttiklerini söylemiş doktorlar. Hı hı. Ondan sonra yeni keşif sporcuların tedavisinde çığır Böyle bir şey var mı ya bilinmeyen bir? Bilinmeyen bir nedenden. Aa nedenle... burada bir şey. Burada bir şey mi varmış diye kal... bu da burada tabii. kalmış dedikleri şey. Meğersem ki... Her şeyin nasıl çalıştığı daha çözülmedi. O çözülmedi de en azından bu... En azından bir yapıyı isteyebilir <gülüyor> Burada da kemik var. Kemik varmış. Onun altında bir doku vardır zaten. Best bana. choice Awards istemeyi to <gülüyor> mi? Top quality biliyorsun. Top quality best choice. Artık onu öğren. Ben yaptıracağım bugün dövmeyi ya. Top quality best choice ödülü. <gülüyor> awards çok, mı demeliyim yoksa. Çok güzel fikir ya. Yani. Ve gribin ilacı da bulunmuş. Dok gribin... Madem doktorlardan gidiyoruz... Ee... Acık sağlık çünkü hava bugün soğuyor böyle hani pastırma yazı evet bitti. Evet ya bitti artık ha. Yani bitti. Bugün de bugün mü soğuyor. Bugün, bugün itibaren soğuyor? Bugün itibaren o günler o eski günlerden eser yok şimdi. Yani yağmur, serinlik, çamur, hayal. sabah 3-5 damla atan yağmur zaten verdi o şeyi He. havayı. Size ne olacağının göstergesi bugün. O yüzden yavaş yavaş hani insanlarda hasta olmadan evvel. Yani Oktay sen demini testi kırılmadı evet öyle bir lafın var senin. Testi deriz. Zaman de, zaman evvel, testi zaman zaman vazo Elçiliklerde yaşayanlar için. Ben hala hasta olduğumdan bazı şeyleri Ege bir şey söyleyeceğim de senin hastalığın bence fake. <gülüyor> bir bir darbe daha oldu şu an. <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Dün e, ben dükkandaydım biliyorsunuz. Evet. E, dükkanımıza gelen pek çok misafirimiz de e, Ege senin hastalığının ...fake olduğunu düşünüyor. <gülüyor> ve... ...ben hiç öyle bir Değil şey mi? yoktu aklımda. Ee, birkaç mi? kişiden arka arkaya bunu söyleyince ve... ...güçlü de savları vardı. Güçlü sav... Zaten şimdi biz fake fake diyoruz. Fake güçlü. fake. Fake fake fake fake. Ben şu bizi dinleyen... ...pek fake, çok, çok dinleyicimiz de... Fake, fake, fake, ...şey fake. dediğini biliyorum. Yazık çocuğun aslında psikolojik... <gülüyor> <gülüyor> Yazık psikolojik olarak İpranın <gülüyor> vücuda sirayet etti. Niye psikolojik? Neden psikolojik? Böyle ne bileyim bazen böyle kulağında fik fik fik fik fik fik fik diye sesler duyuyorum. Ondan sonra <gülüyor> 20 yıl önce yayında kalkmış bir tiple beni çağrıldığını duyuyorum. Güçlü <gülüyor> diye. <gülüyor> ne ara çağrıldı? <gülüyor> ne ara sen fik fik fik derken çağırdım ben onu. Fik fik fik derken bize de kendinden geçsin demek. <gülüyor> Abi ben hiç öyle. Altın edili yapacağım ya. diye konsantre oldum. Halbuki güçlüyü bir kere çağır gelirim. <gülüyor> ee, yani öyle bir durum var Ege. Çünkü sen hani böyle bir hastalığa şey... Benim hiç aklımda yoktu. Ay yazık falan diyordum ama sonra... 2-3 kişi İnanam. geldi. Ve görüşü ne desin? Maşallah Önem bu Önem arada... verdiğim sevdiğim bir abilerim geldi, ablalarım geldi. Yalan söylüyorum. Yani. Abilerim, ablalarım dedim. Ben pek inanmadım dedi hepsi. Hepsi. Bir de öyle bir hastam şey... olur. Sosyal medyadan şu anda bacaklarımı ağrıyor. Şu anda biraz daha şeyim, kırgınım falan filan diye. Valla öyle bir şey sorunu var. Ağrımın... Ya hastalığın en güzel tedavisi söylenme. mi Ay ay ay diyeceksin. Ikılamadın ama yani sen hasta Canavar ikıla. gibi çocuklar koştururken çalışırken onları yapamayacağıma göre ne yapayım orada kimsem yok. Akıtcan yer. Gidip masalara gidip çok aslayayım <gülüyor> da diyecek <gülüyor> durumum yok. Ben de sosyal medyayı kullanarak İlge söyleneyim. İlgi gösteren Belki, oldu mu peki Yani iki kişi tamam. geçmiş olsun dedi. Yani Ki o da büyük bir, bir yüzde yani. Yani bayağı yüzdeye vurunca hani... Ben pek çok kişinin içinden de geçirdiğini düşünüyorum. Yani tabii oraya yazmamıştır hani şey bir sürü söyleyen vardır nasıl olsa. Hani herkes geçmiş olsun diyecektir bunu farklı bir şekilde... Farklı bir <gülüyor> şekilde vurgulamak <gülüyor> lazım diye düşünüyorum. Yani ben ne, şu anda mesela... Ne e, iyileştirdi? Bugün pek yine dünden farkın ne? Yani dün yayında çok yoktu... Çok abartmayayım dedim. Ne bugün ya, bence bugün de, daha kötüyüm aslında. No, eğer sen dün yok, bundan yok, daha dün, iyi dediysem, dün dün dün kötüydüm. Dün, daha kötüydüm. dün kötüydüm. Biz bir Ama buluştuk, bugün de şu anda bir daha şey oldu. 15-20 dakika yüzümüzü görme maalesef şeyimiz oldu, durumumuz oldu. Ee, şey yani dün dünkü yüzün. Dün dün, dün, benim dün. yalancı olmadım lütfen buradan söyleyin. Yok, yani. Yani ama öyle bir inkâr oluşmuş hastalık konusunda benim bahanem mi? E yok. Ben, ben size yani şimdi bir tek ayak üstünde 40 tane bahane say. Ne söyleyeceksin yani. abi? Benim çocuklarım var bak. iki tane çocuğum var. Saat. <gülüyor> <gülüyor> Onlar peki, bir şey soracağım. Her çocuğun ya. üstünden Ege. 10 tane bahane bırakayım. 20 tane şu Sen an. Sen ne gel geliyorsun ya? Senin en güzel e, şeyin, ispatlama şeklin 2 hafta önce yaptığın şey. Ben bugün gelmiyorum ha? abi deyip şey yapmadın mı? Tabii. Öyle Onu bir şeye yap. de ihtiyacı Geri yok. Geri geldiği zaman zaten bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Ege bir şey soracağım. İki tane melek yavrum var. Evet. Allah bağışlasın Maşallah. Hepsi Ki daha diyor. bu arada Selin bahane konusunda sıfır. Sıfır tabii. Doğru. Yani daha bir buçuk yaşını doldurmaya hazırlanıyor. Bir kez bile çocuğu bahane olarak kullanmadın. Yavrularınızdan Ali'ni evet. bugüne kadar herhangi bir şekilde bir bahane olarak kullandınız mı? Bize karşı Aramızda mı? kalması kaydıyla. Hayır bize karşı mı soruyorsun yoksa genel mi? Hadi bize karşı. Kaç de... defa mı? Bize karşı diye soruyorsun. Kaç defa? Ben en az 3 biliyorum. Binlerce herhalde. Bize ben. karşı. Yani sahtekâr. Arada hani, size de şey oluyordur. Arada bize mi yansıyordur? Yani başka Başka, başka yalan mı başka yok? Başka çocuk sahip olsun. Başka bir şey var. O da doğru. O da doğru ya. İyi vallahi helal olsun. Peki devam et. Anlat şimdi. Dün Anne babaların en önemli şeyi. Başka zaten E senin. dün de hastaydım bu sabah da.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 <gülüyor> i̇yi geldi, iyi geldi, iyi geldi. Bazen hani böyle acı reçete dedikleri vardır ya. Evet, acı acı reçete, acı reçete açısın. falan yok. Bundan sonra yok. Nasıl? Yok? Bundan sonra yok. Japonlar bulmuş. Ne? Japon vardı var ya. Japon şu yapmış. Profesyonelliğinde şu, şu konudan konuya jilet gibi geçişinde <gülüyor> bana yaşamı umudu verdi. Şu hasta halime dayanacağım dedim. O ağaçta kalan son yaprak gibi oldu. Otay, <gülüyor> bu geçişinden dolayı bayansın. sana afkaliyeti belki ödülünü veriyoruz. Kabul buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgi dinleyiciler her gün bir tap kaliteli best choice ödülümüz yani var bu sene. Bugün de, bana geldi. İlk ödül bana. Yani. Dinleyicilerimiz de şey demişler. Ay konu çok dalgınlık budaklandı. Birisi olsa da şu konuyu bir yerden bir habere bağlasa, bir espriye bağlasa işte ona da cevap oldu. Umut Çok teşekkür Umut ederim. Oldu. Çok teşekkür bir bayrak ederim. oldu. Fark edilmek güzeldir. <gülüyor> Japon <gülüyor> Zaman <gülüyor> Dinleyicilerimiz de şey yapamadı. <gülüyor> Çok <iyi> diyordu Yapamadı. <gülüyor> Ay, şu, <gülüyor> şu an bitti. Gri ilacı şalgam turşusuymuş ha. Şalgamlı bir şey. Eşkıya Şalgam suyu dediğimiz şeyin içinde bile şalgam yokken ben şalgam turşusunu nereden bulacağım? Var turşucu da var. Var ya. Şalgam. Var mı şalgam, Tabii, şalgam. Siz zaten onu şeyle şalgam tıp, suyunca... karıştırmayın pancarla. Zaten aynı gillerde. Aynı gillerden derken <gülüyor> bakla gil mi? Yok yok aynı gillerden. Top, toprak mı? Gene hasta da hastalığa teslim oluyorum yavaş yavaş <gülüyor> aynı giller niye ya? bitkilerde aynı giller diye bir şey yok mu? Aynı giller yok var. Ha bir şey giller ama ne giller? Turp giller. Bakla giller var. Ya onu biliyorsun. <gülüyor> Babam giller. Türk giller doğru. Türk giller değil mi? Öyle evet. bir şey var. Patates de mi Türk gillerdi? abi? Bakayım. Toprak altı gillerin hepsi Türk giller İki 2,5 <gülüyor> Patates. Havuç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dileriz sevgili Valla çok özür dileriz ya sevgili hocam. Valla hastalığında bulaşmış olalım. Hastalık bulaştı tamamen psikolojik olduğu ortaya çıktı. Bizi sınıftan çıkan yani stüdyodan çıkın diyor bazı dinleyiciler çıkmak zorundayız. ne demek Oktay senin lapsusunu yani ben... <gülüyor> senin ben lapsusunun <gülüyor> şeyini falan ne olarak? Abi kendi aramızda gülüyoruz ya komik bir şey varsa konuşalım <gülüyor> herkes gülsün. <Biz> de abi <gülüyor> al. Ben bir güçlüğü çağırayım mı? He? <gülüyor> Sen güçlüyü çağır, sen de ya. reklama gir. Bir çağırayım mı ne olur? Tamam, abi. sen güçlüyü çağırırken sen reklama gir. Ama birisi de güçlü olsun da gelsin. Güçlü nasıl geliyor? Fahir yapsın canım siz... Hadi fahir sen? Sen nasıl geldiğini... Aydemir Akbaşı olarak geleceksin ya. Hayır ben Aa, nasıl geldiğini bilmiyorum. Sen Aa, güçlü şey güçlü ya. şey Neydi Aydemir Akbaş değil? Neydi? Olgun olgun Şimşek. Şimşek. Oh Evet. O Hayır o nasıl geliyordu onu bilmiyorum. Ben? Diye geleceksin işte. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hakikaten ihtiyacım olan ilaç Alice Cooper'ın ellerindeymiş. Poison'u dinledik modern sabahlar. Devam ediyor sevgili severler Buyursunlar. Son espriler, son şakalar. Son espriler, şakalar. Kapatıyoruz bugün de kapatıyoruz. Bir düzeltmemiz var. Düzeltmeler. Şalgam direkt bitkinin adı. Onu söyleyelim. <gülüyor> evet. Şalgam konusundaki... E Bir turunç gibi değil derin yani. Derin bilgisiyle Ozan Bey'in hatırlatması. E Ay Ayşen Bey'in dürtmesi sonucu ortaya evet. çıktı bu. bu Şalgam diye... It ee, içilen şalgam turşusunun suyuymuş. Hayır o yanlış. Çünkü biz bunu gene yayınımızda uzun uzun konuşmuştuk. Evet. evet. Şalgam suyunun içinde eser miktarda şalgam var ama o rengini mengini veren kara havuç mu öyle bir şeydi. Bu çok uzun konuşuldu programımızdı zamanında. Manyak gibi konuşmuşuz biz bunu ya. Dönüyoruz dolaşıyoruz aynı yerde dolaşıyoruz. Böyle şeyler mi konuşuyorsunuz diyen yoktur herhalde. Yani. Bu tip şeyler konuşuyoruz. Başka net tip şeyler konuşacağız. Yalnız öyle değil, tar şalgam şeyinin turşusunun suyu değil ya. Turşu değil. Suyu. O yanlış biliniyor. Şalgam işte Şalgam direkt bitkinin adı ya. Çok net. En net şalgam olan bitkinin mı? adı, bitkinin adı da Şalgam suyu şalgam ayrı bir şey. Canım, o da havuç gillerli, turp gilleri böyle bir şeylerden. O gillerden bir şey yani. İşte onu söylemiş o zaman. Ailesiydi. Tamam canım. Da o, o şalgam direk adı demiş. Dedi. Biz de onu diyoruz zaten. Şalgam diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Şalgam turşusunun suyu. O yanlış bilgi. Zaten yanlış. bu böyle bir nokta falan diyor bu sonda. Şalgam turşusunun suyu. <gülüyor> Birkaç hareketiyle bitiyor cümle. Kendine açık kapı bırakmış belki yanlış<td>dı. <gülüyor> Sirius UFO UFO Uzay Bilimleri ve Araştırma Merkezi. Evet. Adana İncirlik'teki NATO hava üssü yakınlarında ne görüldüğünü iddia ediyor. Görüldüğü dersen söyleyeceğim. Ne görüktüğü iddia ediyor? Ufo mu? Bravo Faiz. Vallahi bravo. Adamlar şaklana gelmedi senin, değil mi? Çünkü fes etmeleri gerekir şeyi. <gülüyor> i̇şte Yani derniği açtık. 20 senedir Hı. burada çalışıyoruz. aydatlar toplanıyor falan. Bir Nereye tane de şey topla bulunamadı. Ha, neymiş ufo'muz neredeydi? Tam? Vallahi hemen incirlik e, NATO üstünün hemen beri Geri tarafında yanında. bir vatandaşın. E, yani çok uçak kalkan inen yerde e, ufo görülmesi de hiç şaşırtıcı değil. Çünkü UFO'da sonuçta... Uçağın bir nesne. Adam pist sever. <gülüyor> ben geçen e, gün şeyi gördüm. Haktan Akdoğan'ı gördüm televizyonda. Hı -hı. Nasıl? Ee, iyi mi? Sağlığı falan? Vallahi şöyle yaşlanmış. Kendisi. Yaşlanmış ama Aha. hani böyle bir e, bildiğimiz ünlülerin yaşlandığında görürüz ya. Haktan Akdoğan onlardan biri. Gözümüzün ara ara bölümde. gördüğümüz ama sürekli tanıdığımız bir insan. E, Sirius UFO, UFO Uzay Bilimleri ve Araştırma Merkezi'nin e, her şeyi diye biliyorum ben. E, onunla tanıdık yani. Bütün ülke olarak belki de... Haktan Akdoğan'ın hakkını... verelim diyorsun. bu arada. Yani bir etkileyici bir ses tonu, karizmatik, karizmatik bir duruşu var. O olmasaydı zaten Sirius'u bu kadar da ciddiye almanız kolay olmayacak. Bir, bir de tamamen Halktan Akdoğan'ın başarısıyla yürüyen öyle. bir kurum. Bence de öyle. Ee, şey diye de bağlıyor çok da güzel. Dünya barışı diye bağlıyor. Bitti gitti ya. Daha ne isteyeceğiz biz ya. Neden UFO'ları göremiyoruz? Dünya. Dünyada bu tip çekişmeler olduğu için ve barış olmadığı için diyor. Aynı şirinler gibi. Nasıl ba uslu çocuklar olmadığımız için şirinleri göremiyoruz. aynen. Dünya barışta olmadıktan sonra ufoları, ufoları göremeyiz. göremiyoruz. Ha, ama ben istiyorum mesela bugün çok yaramaz bir çocuktum şirin baba diye. Hani uslu çocukları görünüyor. Yaramaz çocukları evet, cezalandıran bir şirin Onu Gargamel'e söylemen lazım. Onu Gargamel, e onu Gargamel lazım. var. O, Gargamel ve kedi. Kedinin adı yok mu aşk olsun. Azman. Az az az az az Azman yok mu? güçlü vardı azmen yok mu Oktay ne? Programı başından dinlemeyince hiçbir şey anlaşılmıyor. Hiç şey anlaşılmıyor. Ama baştan başından isimiz... dinleyen de hiçbir, hiçbir şey, şey... anlamayabilir. Uzun yıllardır dinleyenler de hiçbir şey anlamıyor. <gülüyor> Çünkü içindeki insanlar da zorlanıyor sevgili dinleyiciler. Evet ya hakikaten bazen... Son şarkıya geçeceğiz Oktay. Dur Bamba bir, bir Oktay son şarkıya Esprili geçiyoruz. Ya, bir gözlüğümüz var Google. Google'ın biliyorsunuz ya şeyi ya var. Ya yiyeyim Google'ın gözlüğünü ya. Octaix'a bakma birden kaptı. Keşke kaplı. son şarkıya gitseydik ya. <gülüyor> son şarkıya geçiyoruz. Google gözlü tamam. Google'ın gözlüğünün sıkıntısını söyleyeyim mi? Dana kadar. Dana kadar derken daha küçük bir şey mi model? E yani Şimdi bir alet teknolojik tamam çok güzeldir biraz da modaya uygun olması lazım. Öyle bir şey. Pokémon'un gözüne itiraz edecek kadar Şu sinemalarda kullandırıldıkları gözlüklere itiraz etsin ya gözlüğü iyi, çok kap karanlık kimse görmüyor Google Google ya Google da herkes gencili, aynı şeyi. Şimdi programımıza bir türküyle ara veriyoruz. Az Google sonra Google gözlüğü <gülüyor> sohbetimize de, devam edeceğiz. Belki de programımız tamamen bitmiştir bu Google'ın gözlüğü türküsüyle. Yarın sabah görüşürüz kalın. Yeah. <laughs>